Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz nasıl Suresi ve inşallah Mekke Mükerreme'nin Fethi konusu inşallah Mevlamız buyuruyor bizlere nasıl Suresinde Hepimizin bilmiş olduğu Kısa süreden birisi Medine'de nazil, nazil oldu Mevlamız şöyle bize buyuruyor İzâ câe nâsrullâhi vel fâtir İzâ câe geldiği zaman ne geldiği zaman bunun tabi faili oluyor için fiilin nâsrullâhi Allah'a nüsreti Allah tâdâden müminlere yardımı vakti geldiği zaman vel fâtir Yine allah fütühatı Teala'nın müminler için geldiği zaman. Demek ki Müslümanlara Allah'ın yardım gelmesi için bazı şartlar gerekiyor. Buradaki idha hem zaman için hem de şart için bu geliyor. Peki ne gibi şartlar var acaba? Mevla'nın buyuruyor bizlere Esnidimillah اِنْ تَنْ سُرُ اللّٰهَ يَنْ سُرْكُمْ اِنْ eğer sizler Allah'ın cenni şanuhu dinine yardım ederseniz yani Müslümanlar oturup da televizyon başında elle gazda, ağzına sigara, yaslanıp da e Allah yardım etsin Müslümanlara olmuyor. Olmayan temeller olmuyor. Böyle aşat koşuyor, intensurullah'e. Eğer sizler Allah Teala'nın dinine yardım ederseniz, nasıl bir insanın malına zarar gelse, arabasına, parasına, evine zarar gelse, kişi nasıl koşuşuyor, heyecanlanıyor, her şeye başvuruyor? İşte demek ki eğer bize dinen sahip çıkarsak, o zaman Mevla bizlere yardım ediyor. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve o güzel sahabeler, onlar elhamdülillah, en güzel bir şekilde insan sahip çıkıyorlar, dine yardım ettiler. Mevla buyuruyor, Ya Muhammed'im, Habib'im, işte Rabbinin nüsreti, yardım vakti geldiği zaman, ve fetih geldiği zaman. Burada vel fetih fetihte lâm tarif var. Bu lâm-ı tarif iki anlamına geliyor. Bir ad için bir de cins anlamına geliyor. Cins anlamına göre bütün o fetihlerin her bir buna dahildir. Ta kıyamete kadar fetihler geldiği zaman Buradaki ilham çoğu müfessirlere göre ahdi için o zaman belirli bir fetih anlamına geliyor ki yani yine müfes ittifakıyla Mekke-i Mükereme'nin fethinin vakti geldiği zaman. Mekke-i Mükereme Arabistan'da o dönemdeki da kalbi idi. Orada Kabe var idi. Yine bu elhamdülillah. Allah'ın Beyti Beytullah denen Kabe-i Muazzama var. Özellikle Şil olayından sonra bütün Arapistan'da bütün Araplar inandılar ki o Kabe'nin bir kutsiyeti var, kutsallığı var allah Teala'nın korunmasında. Bundan dolayı bütün Arap kabileleri Mekke halkını severlerdi. Kabe'nin yanında oldukları için Kabe-i Muazzama bekke feth Mükerreme fethedilmeden İslâm'ın yayılması mümkün değildi. Burada tabii çok incelikler var. Biri şu. İlk küfür yapılan savaş Bedir Savaşı oldu. Ondan Mevla Müslümanlara yardım olarak melekleri gönderdi Mevla. Melette'ye geldiler. Sonra Hendek savaşında da allah Teala Müslümanlara yardım olarak hem Melette'ye gönderdi hem Mevlam Müslümanlara yardım olarak fırtına verdi, rüzgar verdi Mevlam. Fırtına ile müşriklerin tarafı tamamen bozdu da gitti. Mekke'nin bakının fethine gelince Mevlam ne buyuruyor? Doğrudan direk hiçbir araya girmek sizin Allah'ın Cenişan'ı yardımı geldiği zaman yani Mekke mükerriminin fethinde ne meleklere bir ilgisi olacak ne başka bir seyhep olacak hatta ne de Müslümanların savaşı bile olmayacak böyle. yani Mekke mükerrimi artık sadece Allah-u Teala'nın yardımıyla feth olacak ondan sonra İslam fütuhatı devam edecek Mevlam buyurdu O zaman daha ne olacak? Mevlam buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Verayten nase. Verayte. Ya Habibim, Muhammed'im, o zaman göreceksin. Kimleri? Ennase insanları. Yedhulune fi dinillah. Allah dine girecek insanda o zaman. Yani Mekke fütile beraber insanlar Allah'ın dinine İnsan girecekler. Ne şekilde? Efvacen. Efvaca. Efvac. Efvac fevcin çoğulu. Fevç büyük topluluk demektir. demektir. Yani burada zaten fevç çoğul aslında. Toplu demektir. Demek çoğulun çoğulu. Bak Mevlam buraya buyuruyor peygamberimize yani Yahabiyyum Muhammed'im o zamana kadar Mekke'nin fethine kadar o kadar büyük çalışma sonucunda ancak teker teker İslam'a geliyorlar insanlar böyle. Teker teker İslam'a geliyorlar. Ama Mekki mükeremenin fethiyle birlikte insanlar fevş fevş dalga dalga dalga dalga toplum toplum kabile kabile İslam'a gelecekler İslam bir anda yayılacak kuru azar. Peki ne yapması gerekiyor peygambızı o anda bu kadar nimete karşı? Melan buyurdu. Sibillah fesbih bihamdülabbik. Sen Habib'im, Muhammed'in Mevla buyuruyor. Rabbini hamdile tesbiile. Hamdile tesbiile. Yani tesbih Subhanallah. Hamd ve bihamdiye de. Bihamdî rabbike, yani Rabbini hamd-i tesbih ele, ve stavfiruhu, ve o Rabbine istiğfar eyle. Af dile, dile. İnnehu kânî tevvâba, allah Teala kesinlikle tevvaptır. Tevbe, allah Teala tevbeleri kabul edicidir. Oradaki şedde var. Tevvaba da mübargı işim bu. allah Teala çok çok tebeleri kabul edicidir. Neden? E Allah'ın kuluna karşı kim ki allah Teala'nın? Mevlamızın. Kul döndü mi veren kabul etabını. Elhamdülillah. Bu ayet-i kerime gelince sahabelerden bir gen sahabe vardı. Hadi bazı hasretleri. Peygamber amca oğlu oluyor. Bu ağlama başladı Hazim bin Afazetleri. Diğer sahabeler şaşırdılar. Dediler yarısı Allah. Bak Mevla bize bir özel süre gönderdi. Allah'ın yardımı geliyor direkt. Allah'ın yardımı. Yani topa, tüfez bile gerek yok. Yani meleklere gerek yok artık böyle. Allah'ın yardımı geldi. Gelecek yakında e, Mekke mükerreme feth olacak. İnsanlar daldı da İslam'a gelecekler. Bu Hazri İbni Abbas niye aldı yarısı Allah? Genç daha Peygamber. on sonra bakalım. Peygamber biliyor Derler niye alıyorsun? Ede de Mekke mi oldu mu? İnsanlar toplum olarak İslam'a koşular mı? Bu din tamamlandı mı? Korkarım Peygamber'in dünyada görevi bitmiş olabilir dedi. Ondan korkuyorum dedi. Peygamberimiz evet doğru dedi. Şimdi Mevlan bir buyurdu abi, bu sure şerefesinde Mekke olacak. Yalnız fethinden evvel bir iki Ben kısa bahsedeyim inşallah. Biri Ömmetül Kalla deniyor. Bu da Peygamberimizin yaşadığı as saadetin önemli bir Bölümü bu da. Ömretin kaza. Yani kaza ömresi yapıldı. Nasıl oldu bu? Hicretin beşinci yılında biliyorsunuz Hendek Savaşı oldu. Beşinci yılında. O Müslümanlar orada son imtihanı idi. Ertesi yıl altı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ömre yapmak niyetiyle İsteyen benimle gerisini peygamberimiz. Yalnız 1500 sene sahabe peygamberimize katıldı. Diğer etata bulunan kabileler gitmediler. Ne dediler? Deden ki daha geçen yıl Mekke'ye medineye gelince onlara çıkıp meydan savaşmak korktu. Kendilerine arkasına gizlendi. İşte Mekke'ye gidiyorlar böyle. Ate peygamberimiz, sahabeler oradan sağa geri dönülmez dediler. İmanı zayıf olanlar münafıklar. Gitmediler. Bu bir mesabe gittiler. Evet Mekke'ye girilmedi ama artık İbre İslam'a dönüyordu muhteremler. Dönüyordu böylece. Dönmüş zaten böyle. Hendek Savaşı'nda İbre İslam'a döndü. Bütün mesele bu. Taht-ı acaba ne var? Bütün mesele bu. Yani düşmanın gücü, kuvveti, uçağı, gemisi mühim değil muhtememdir. Fücesi mühim değil aslında böylece. Bütün mesele kader açısından acaba İbren nereye dönüyor? Zaten Hendel Savaşı'nda İbri e dönmüştü. Tabi Hudeydi'ye gidildi. O zamana kadar Mekke müşrikleri Müslümanları, muhatap kabul etmiyorlardı Müslümanları. Ama orada muhatap kabul ettiler. Bir anlaşma yapıldı 10 yıllık. Bu anlaşmaya göre dedi ki müşrikler peygamberimize sen de bu seneler Mekke içine girme, ömre yapma. Ama de gelecek yıl buraya gel, biz eller dışarı Mekke dışına çıkarız. Mekke boşaltırız. Üç gün Mekke'de kal, ömrü adetti Peygamberimize. Peygamberimize kabul etti, etti bunu. İşte bu anlaşma mucize bince, Hicretin yedinci yılında. zaten 10 sene Peygamberimiz Medine'ye peyğamlar. On sene peygamber yaşadığı Medine peygamber Peygamberimiz Medine'de, yedinci yılında Peygamberimiz'in mazletleri 2 bin kişiyle beraber Mekke'ye geldiler. Mekke'ye gelince, tabi İhram'da gelirler Mekke'ye, mükerremeye, ne kadar Mekke'de müşrikler varsa, bunlar uzaklara gittiler, tepelere çıktılar bunlar oradan. Bu Mekke'den şöyle bir yanlış görüşü vardı. Medine'nin havası o zaman da çok ağırdı havası. Su içirmezdi. Acı bir su vardı Medine'nin, havası ağırdı. Bir hastalık vardı Medine'ye özel humma denen yani sıtma gribe benzer bir hastalık. Ateşli bir hastalık. İnsanları tamamen kuvveten keserdi. Dedi ki Mekkeliler peygamberimiz ve sahabeler muazîn dediler. Medine Emreliler de onlaşının hastalanmışlardır. Onlaşının zahmet vardır dediler. Peygamberimiz de onlara karşı Müslümanlara kuvveti göstermek için bakın peygamberimiz her açla mütemde bir tedbir alıp, peygam, tedbir peygamber şöyle buyurdu ihram gerildiği zaman ihram o bezi büyük havlu yani sağ kolu koltuk altı alın bir peygamber buyurdu sağ kolu dışarıda kalsın sağ koltuk kol açmadan kalsın sol kolu örtün bir şekilde böylece. Işte. neden çünkü sol tarafta K Kabe var Kabe sol kol sağ tarafta Mekke müşrikleri etrafa bunları izliyorlar. Onlara karşı Müslümanların dinç, zinde, sağ göstermek için peygamberimiz böyle yaptı böyle Ve sahabeler taafe girerken her biri bir bezini sağ koltuğu altına aldı, sağ omuz kol açıta kaldı ve üç şaftını şartı, böyle koşarak da sahabelerine canlı, heyecanlı böyle gayet zevkli olarak böyle Zinde, koçlar yaptılar. Tab bunu görmüşlerine baklar ki Allah Allah dediler. Medine aması ağır bir hava. Orada muazada hummah sıl var orada. Bunlar dedi, daha da saat demiş bunlar. Tabi aklı bu durum bunların. İşte ilk olarak Peygamber Abdül bu oldu. İslam'da muhtemelen arkadaşlar. Oldu. Buna Ömmetürk kaba deniyor buna. Peygamber sosleri, tabi tavafını yaptı. Tavaf namazını kıldı. Safa Menas'ta peygaması sağ yaptı. Tıraşın yaptı peygaması teri. Üç gün sahabeler iki bin kişilik Mekke'de kaldılar. Tabi döndü Mekke'ye mükremeye. Ertesi yıl hicretin sekizinci yılı geldi şimdi. Geldi. Mekke'nin de fethi yılı geldi şimdi. Geldi. Yalnız Mekke'nin fethiden önce Müslümanları sevindiren bir olay oldu. Mekke'de buna üç tane müşrik idi tabi onlar. Mekke müşriklerinden. Biri Halbin Velid. Halbin Velid. Muazzam savaşçı. Hatta Uhud'da Müslümanların yani çok zarar verdiren bir kumandandı. Müşrik tarafında tabi. Halbin Velid. Halbin Velid Mekke'yi mükerremede o anda yıldızının en parlak döneminde yolda giderken artık kadınlar dev çalıp bunu alkışlıyorlar. Yani kahraman diye böyle. Böyle gözde önü yüzü gelmiş en parlak yıldızı var. Fakat çok akıllı kendisi. Şöyle bir gün bir kenara çekiliyor etrafi bakını düşünüyor. Ben ne yapıyorum diyor ben kimi uğruna savaşıyorum ben diyor putlar Mekke hakim olan güçler putçular bunlar rejimlerini korumak için ne yapıyorlar kan döküyorlar böylece kendi halklarına baskı zulüm yapıyorlar insanları buna zorluyorlar peygamberize konuşulmalar Mekke'ye mükerremede İslam halkı öğrenemedi Mekke'ye mükerremede baskı yapıyorlar bu düşünün taşlandı Allah'ın varlığını birliğine inandı. Bu putların taşlarına heykellerin ve onun adını yapılan törenlerin ideolojik inançların hepsinin sabık olduğuna inandı. Meden etmeye karar verdi. Önce ikrimeyi gördü Ebu Ceyn oğlu. Ona açtı fikrini, yanaşmadı. Sonra Hazamrı vardı. Hatta Osman diye bir vardı, Bin Tahla diye. Üçü beraber Medine'ye geldiler. Bu üçü de Mekke-i Mükerreme'de olan kişiler. Böyle. Müşriklerin başlarından reislerinden bunlar. bunlar Müslüman olunca Elhamdülillah daha Müslümanları bu da sevindirdi. Şimdi derken artık Mekke-i Mükerreme'nin artık fethi yaklaştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onun amacı Mekke'ye mükerremeyi hiç kan dökmeden kimse bunu karamadan orası Fethi Bekleyi Peygamberimizdi. Bunun için hazırlıklar başladı hazırlık başladı fakat bu hazırlıklar çok ama gizli bela, böyle. Mekke'ye mükerremeye haber ulaşmasın da bir önlem almasınlar diye gayet gizden gizliye İstanbul'da hazırlandı. Elhamdülillah Ramazan'ın 10. günü Mekke'ye mükerremede 10.000 tane sahaba muhtemelen bakınız. 10.000'e 10 ulaştı. 10.000'e. 10 tabi gelemeyen var işlerinde, hastası var, yaşısı var, çocuğu var, şusu var, bu su var, özü olan var, var da var. Bunların dışında, yani Mekke mükerrmede böyle bir bir tek tek tek de böyle zorla başlayan İslami davet elhamdülillah, on bin tane her biri de gönüllü ama öyle zorlamak yok, gelmeciler yok böyle. Her biri de Günlü olarak toplamda Medine'nin kenarında 10 bin tane sahabe elhamdülillah. Develer, atlar, zırhlar hepsi alındı, önlem alındı ve 10 günde deveyle 10 gün yol Medine Mekke arası 10 günde yani Ramazan'ın 20. gününde akşam üzeri Mekke'nin yakına gelindi oraya. Mekke'ler hiç haber yok onların ama. Haber alamadılar bundan. Hatta peygamber yola tutur peygamberimiz. Kimse geçirmedi daha önce yollardan. Peygamber şu bütün hesabına, eshabım bu gece hepiniz bir ateş yakınız. De bulsanız çalışıyor yakınız yakınız. On bin kişi her biri özel ateş yaktı böyle şey. Mekke'ler baktılar etraftan muazzam dağ, daş, tepe ateşler yanıyor ne var acaba dediler ondan o zaman başı Ebu Süfyan ondan o zaman başı yana bir kişiyi aldı etrafı gözlemeye çıktı gözlemeye çıktı Müslümanların eline geçti bunu aldılar getiren peygamberimize peygamberimiz Ebu Süfyan'a baktı Müslüman olacak bunu tabi peygamber biliyor o anda Mekke'nin reisi Uğud Harbi'nin de müşriklerin başkomutanı. Hendek savaşta da müşriklerin başkomutanı. Ama Peygamberimiz biliyor ki onu, kader ilahi ilahide olacak. O niye nasibi oranda onda? Onda var. Batı peygamberimiz Ebu Süfyan'a henüz daha o gece İslam olacak duruma daha gelmemiş de o gece. Bak. Peygamber ki amcası Abbas'a ya amca al sen bunu götür başına bu sinyanda kalsın bunu sabah yanıma getir. Ötürü yanına gece sabah getirdi. Peygamber sordu Ya Ebu Süfyan Ya Ebu Süfyan e, da vahdi gelmedi mi? De bakalım La ilahe illallah de bakalım. Bu kadar. Şey bir düşen daldı, şey yaptı zaten eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı, iş böyle olmazdı, dedi böyle. La ilahe illallah, dedi. Peygamber tekrar, ya bu Süfyan, peki benim peygamberliğim tasdik et bakalım, Resulullah'ımı kabul bakalım, ya düşüneyim bakalım, dedi. Düşün bakalım. O anda imanı gelişti, kelime şahit'i tam söyledi, Müslüman oldu. Peygamber ki, Amca Abbas'a bunu al dedi, bir vadiye götür, Müslüman'ı, asker'e görsün bakalım. Onları gördü, Peygamber buyurdu ki, Ebu Süfyan'a artık serbestsin, gidebilirsin. Peygamber şöyle buyurdu, kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa, ona dokunulmayacak. Kim Kabe'ye sığınırsa, ona dokunulmayacak kimin evine kapısını kaparsa ona dokunulmayacak. Kimin elinde silah olmasa dokunulmayacak. Peygamber buyurdu. Ve dört koldan, dört koldan Mekke'ye girildi muhteremler. Dört kol Mekke'ye girildi. Yalnız Halid bin veledin daha yeni Müslüman olmuş yani. Birkaç ekip Müslüman, o da komutan bir kolda bakınız. Bir anda neye çalışıyor şimdi bence? Onun girdiği kolda İklim'e Ebu Cih'in oğlu asker toplumun başlık kabilelerden ondan saldırırlar. Tabi hemen Hazretleri, Halbü'nün Hazretleri onlara birden beri saldırdı. İki tane Müslüman sahabe şehit oldu. İki tane kurban verildi. Olmuyor kurbansı demek ki ben ise 23 kişi öldürüldü. O sayı da çok mühim. Onun başka hikmetleri var ama o konuya girmeyeceğim şimdi. O da çok önemli sayı, o sayı orada. Tabi hemen onlar karşı dağıldılar. Erhan dört koldan Müslümanlar Mekke'ye girdiler. Giriyorlar daha yani. Yavaş yavaş. Nasıl giriyorlar ama? Her biri tekbir alarak giriyorlar. Allahu Ekber deyince her bir koldan on bin kişi sahabe at veya deve üzerinde olarak tabi onların sevinci Allah-u Teala biliyor Çoğu muhacirin yani Mekke mükerremede o zulüm görenler, işkence çekenler, baskı görenler, bunlar o kadar sevmişler. Allah'a şükrederek ederek, Mekke'ye mükerremeye giriliyor. Peygamber aslında peygamberimize, o da bir konu girdi peygamberimize, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke'ye girip de, Kabe'yi gördüğü anda peygamberimiz durdu, başta tebhidim, allah Allahu Ekber, Allahu Ekber diye, o anda bütün Müslümanlar tebbi getirince, sanki dağlar, taşlar da bu tekbire ortak oldular. Öyle hal oldu Mekke mükerremede, sanki deprem oldu Mekke mükerremede böyle. O dağdan gelen sesler, yankı değil ama, yankı değil, dağlar, taşlar, bütün her taraftan tekbir sesleri geldi, sanki Mekke mükerremede deprem oluyor sanki. Tabii henüz halkı müşrik ama şimdi demek yok, daha müşrik ondan şimdi. Peygamberimiz doğru kabeye geliyordu peygamberimiz. doğru kabeye geldi. Peygamber buyurdu ki, kabe tabii kapısı var, Kilitli kapısı, anahtarı birine aitti. Osman bin Tara denen biri vardı, Kabe'nin onu ay o durur, onu dururdu hatta inancına göre ancak o aşebilirli Kabe'nin kapısını Peygamber dedi ki Osman'ı bulun anahtarı getirsin bana anahtarı getirirler, Peygamber aldı anahtarı Besme'ye elip açtı Kabe'nin kapısı işe girdi Peygamber'e girirdi İçeride putlar vardı Peygamber'e girmedi, iki kişiyi soktu bunları dışarıcık kırın bakalım onlar dışarı kralları kırdılar Peygamber'e Peygamber alırsan, Peygamber'e Kabe Kabe'nin içlerine girirdi İçeride iki rekat namaz peygamberimiz. Allah peygamber orada dua etti. Allah şükür peygamber orada çıktı. Ondan çıktı peygamberimiz. Tavafa başladı peygamberimiz. Tabi 10 bin tane sahabe. On bin sahabe peygamberimiz Kabe'ye tavafa başladı peygamberimiz. Tavaf ediliyor. Peygamberimiz ve Müslümanlar, sahabeler Kabe'yi tabi ederken, Ebu Süfyan kalbini bozdu. Şimdi o karşıya bakıyorlar. Bakıyor. Zaten hep kaçtılar. Az kaldılar şeyler. Ebu Süfyan kalbini bozdu şimdi. O gün daha yeni olmuştu. Şöyle geçti aklından. Gideyim dedi taife doğru. Oradaki müşrik kabineni toplayayım bir araya getireyim. Onun sözü geçiyor orada. Bunlar da tavaftayken yani her şey peygamber sahabeler tavafta gafil iken birdenbire de baskın yapayım da bunları öldüreyim ben. Tam mı düşünürken Peygamberimiz Tavuk'tan şerkelere çıktı yana geldi Peygamberimiz. Dedik ya Ebu Süfyan, o düşünü atardık. Allah Allah'ın artık fütuhatı yardımı geldi ne yapsan Roma, İran gelse fayda yok artık bir şey yapamazsın artık kalbim bozma hemen bir şey dedi ki ya Resulallah imanın tamamlandı böyle. Evet, sayın imanım sabahtan ama imanın tam oturmamış yerine inanıyorum şahınsa Hak Peygambersin dedi. O tek bir şey getirdi, iman tamamlandı orada. Yine bir müşrik, sanki Müslüman gibi onu tavafa girmiş, bir hançer almış, bunu işine ihram işine bunu saklıyor hançerini saklıyor. Niyeti amacı böyle yavaş yavaş peygamberimize yanaşıp peygamberimizi öldürmüyor. Sürükleten peygamberimize. Amacı bu böyle. Ama daha yanaşamamış peygamberimize. etrafını Peygamberin seçtiği sahabeleri var. Onlar tabi sokmuyorlar başkalarını. Fakat bu baya baya yanaşmış. Peygamberimiz durdu, döndü, ona baktı. Sen de fudale misin? İzin fudale. Sen fudale misin? Evet fudaleyim de ki niyetin ne dedi? Niye tavafa girdin? Ya e Allah ediyorum, tavaf ediyorum. Peygamber elini, elini onun göğsüne koydu. Fudale kendine gel. O şeyini fikrini hemen odadaki elemeti getirdi. Allah niyetin buydu yani seni gösterdi. Ama şey matem haberleri böyle işte de. He bunun da peygamberimizin böyle canlı on yaşların mucizeleri tabii bunlar. Mucizeleri bir tabi, tabi, tabi. Tavah namazı kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısına çıktı. Kapı yüksek insan İnsan boyu var muhtemelen de. Giden bilirler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısına çıktı Peygamberimiz döndü etrafına. Mekke müşriklerinin özellikle ileri gelenleri yani Müslümanlara o baskı yapanları işkinci yapanları o burnu kafta olanları ama o gün çünkü o günün harp şartlarına göre bir yer işgal edilince bunu tabi harbisi oluyorlar günümüzde aynı şekilde harbisi oluyorlar hele o günün katı şartlarında hem bunların öldürülmesi kadınların cari olması gerekiyor bunun için toplanan Kabe etrafında ellerine kavuşmuşlar boynuna bükmüşler artık böyle korku heyecanla acaba haklarında ne gibi karar verilecek onu bekliyorlar Peygamber Aleyhisselam adetleri onlara şey baktı e. baktı baktı onlara sonra Peygamber Aleyhisselam adetleri, benden nasıl bir muamele bekliyorsun şu anda Tabi hep birden başta yalvarmaya sen işte Kerem sahibisin, merhametlisin, işte amca olusun, kardeşimizsin şu bu böyle başta yalvarmaya peygamber dedi ki Yusuf'un, kardeşim Yusuf peygamberin dediğiniz derim yaptıklarınızı başınıza kalkmayacağım kullüküm tulaka Habbul hür serbestsiniz, dağılın. Peygamber aşağı. tabi dağıldı, muazzam bir şey başladı. Peygamber haber gönderdi Aleşma adetleri. Kimler Müslüman olmak istiyorlarsa Safa tepesine gelsinler. Peygamber oraya oturdu Safa tepesine. Şimdi bahtı ki halkı baktılar. halkı bahtılar. Bu Müslümanlık güzel bir şey. Peygamberimizki ahlak, hilim yani yumuşaklık, intikam alma duygusunun olmaması böyle, affedici olması, sonra sahabelerin her birinin ahlakı, kar, karınca incitmemeleri sahabelerin o güzeli görmenek yumuşaklıkları, tabi üzerine bir baskı yok şimdi, rejimden baskı güzellerine sebep kaldılar. Hep toplamda Elham'da, Sağ tepesi yanında, Peygamberimiz e biat ettiler, İslam'a geldiler. Sonra kadınlara geldi, onlar geldiler, ona emanet ediler. Bir de, Ebu Ceyl'in gelini, İlk hanımı da vardı, orada kanın içerisinde. İlk Lime Ebu Ceyl'in oğlu, o kaçtı. Mekke mükemm Mek fetholurken, o oradan kaçtı, sahile, Kırız Dönes kenarına gidiyor, oradan gemiyle Yemen'e kaçacak. Oraya gitmiş bu. Hanımı kaldı, Mekko Kaşem'in hanımı kaldı. Hanımı da geliştiğinin peygamberine biata geldi. Sabahattin'e geldi. Tabi Allah'ın bir peygamber muhterine böyle. Yani öyle sıradan bir insan değil tabi Allah'ın Resulü Resulullah peygamhansızları tabi ondan önce bir peygamber oradan karşı bir davetle peygamberi. peygamber bir sohbeti oldu. Bu ilk hanımı ümmü hakim. Baktı ki İslamiyet, güzel din İslamiyet baktı böylece. Yani putçulukta yani emin olun bak muhteremler İslam nedir? Fıtrat. İnsanın fıtığı İslam Allah bütün insanları burada yaratmış. Yaratmış. Şimdi kim olursa olsun bir kişi İslam'ın dışında gerek adı din olsun, iste adı başka bir doğru başka bir şey olsun. Bir insan İslam dışında başka bir şeye bağlanırsa, onun içinde huzur olmaz. Rahatlama olmaz. Tatmin olamaz. Ne olur aksine? Aksine şeytanı olur. Ne de şeytan ateştir. içinde ateş. Yani öfke, kızma, bağırma, saldırma olur. olur Bakın muhtemelen. Yani ne kadar sapık ideolojiler varsa böyle. Ne kadar sapıklar varsa onların her birinin mensubu hep böyledir öbetece. Ne yaparlar? Hak, hak ile karşılıklı konuşamazlar. Hakkın yani İslam karşısına çıkamazlar böyle. Fikre fikre cevap veremezler böyle. Çünkü haksızlar mı terimler. Hak yok ellerinde ne yaparlar? Bu defa işte imkanları o camanda ne veriyorsa İslam'ı tuturmaya çalışıyorlar. Ama basınla, ama hukukla, ama kılıçla, ama neyse buna çalışıyorlar. İşte İlküme hanımı Ümmü Hakim denen Kadın, ebu cünde gelini. Bu da İslam düşmanıdır tabii daha önceden, Koreliler birlikte. Fakat Peygamber'i tanıyınca, Peygamber'i yakından görünce, öyle sessiz, sakin bir sağduyuyla vicdanen peygamber Peygamberi dinleyince, bakıyor ki her şey İslam'da. Kalbi, gönlü tatmin oluyor, bütün duyguları tatmin oluyor, öyle hafüllüyor, o kadar güzel geliyor. O da orada elhamdülillah kendimizi getirdi, Müslüman oldu. Dedi ki, ya Allah, ben Ebu Celin geliniyim. Kocayı iklime korktu, kaçtı. Eğer kocamı bulsam, getirirsem onu affeder misin? Çok büyük suç çünkü sana karşı. Deghanım tabi onu al getir affediyorum, emanda, en güvendedir, kimse saldırmayacak ona. Hemen koştu, sahile gitti, kadıncağız böyle koşa gitti. Tam gemiye binmiş, hareket hale gemi vereceğim. Vardı dur İkrime dur. Ne var? İn gel buraya. Ne var? Gel sen buraya. geldi Hem amca kız oluyor aynı zamanda kendisine, İkrime'ye. Ne var? İkrime. O Muhammed var. Aleyhisselam vardı dedi böyle. O başka bir insanmış o dedi. Biz ona davet tanıyamamışız. on düşmandık. Ben elhamdülillah iman ettim. Müslüman oldum o insan üstü bir şey, melektir üzerine bir şey yapabileceğim. Gel sen oraya götüreceğim. Aldı bunu, getirir Mekkemi Kerime'ye, Mekke İkrime'yi. Ebu Ceyn oğlu böyle. Bakın Muhtemelenler, İkrime şöyle Peygamber'e böyle bir gördü, tabi daha evvelden düşmanca bakıyordu böyle, tepeden bakıyordu, güçlüydi. Bu sefer normal bir şekilde böyle vicdanen sağduyla Peygamber'e bakınca, İşindeki o şirk, küfü karanlığı gitti, gitti. İçinde birdenbire bir nedane başladı. Pişmanlık başladı. Pişmanlık. Neden daha ve ben Müslüman olmadım? Neden ben Peygamber'e karşı savaştım? İşte mağazar pişmanlık böyle yandı, yandı, içine yandı. Dedi ki ya Muhammed dedi. İçim yanıyor ya Muhammed. Neden ben daha böyle bunlara kavuşamadım? Ben de daha önce senin tanıyı yakından tanıyamamışım Muhammed İşim yanıyor. Ben Müslüman olacağım şimdi. Elhamdülillah. O da orada Müslüman oldu. Muhtemelen cemaat Elhamdülillah. Getirdi kirime şahadeti. Yalnız şimdi Mekke feth oldu tabi Elhamdülillah. Derken vakti şimdi, öyle vakti oldu şimdi Öyle vakti oldu. Şimdi ne olacak tabi ezan okunacak. İlk olarak Mekke mükerreme de. Kim okuyacak? Hasib biraz hep orada, kardeş. buyurdu, ya Bilal, çık kabe'nin üst kısmında burada yok, bina etrafında, çık kabe'nin üzerine köşesine, ilk ezanı oku bakayım Mekke Mükerrreme'de. Hasib biraz çıktı, çıktı biraz çıktı, şey bakındı. Nereye bakındı? Allah bir dediği için, işkence gördüğü yere baktı önce. Oraya baktı önce. Sırı Allah bir, Allah bir dediği için, üç gün işkence gördü. Mekke'nin dışında, üç işkence gördü, üç gün. Aç, susuz, güneşleri yaktı kendisinden böyle. Önce oraya baktı, ki o dönem aklına geldi ki, Allah bir dediği için Allah diyemiyordu. Ama şimdi Kâb'ın üzerinde ve köşesinde, üzerinde şimdi yazar okuyacak böyle işte. İş yanlış öyle. Artık öyle bir maneviyata böyle, işten gelen bir feizle böyle. Allahu Ekber deyince bütün Mekke halkı henüz imana gelmeyenlere bile şey bir salonlar böylece. Allahu Ekber. En büyük Allah diyeceği böyle. Ancak büyük O'dur. O'nundur büyütü hakkın O'nundur. has tekrar böyle Allahu Ekber Allahu Ekber dört böyle söyleyince hiç Mekke'de böyle ses kesildi böyle nefese yani nefesle kesildi böyle Mekke'ye mükerreme de bir hoş oldular Mekke'ye mükerreme kazan, bu da okundu. Sonra bu arada namaz kındı orada artık imana gelmeye ancak kaçanlar başanlar böyle kimin mağaraya saklanmış kim tepeye falan gitmiş hepsi oradan geldiler de İlk anda İslam bilmeyenler, kaçanlar. Tabi sonra duyular İslam'ın ne olduğunu kendilerine İslam'a geldiler elhamdülillah. Yalnız işlerinde üzülen Müslümanlar, sahabeler var şimdi bu duruma. Kimler bunlar da? Medine'li Müslümanlar, Ensar. Onlar da bir şey hüzün başlamıyorlar böyle. Onlar hüzün. Böyle hüzün muazzam bir dertler. Öyle bir acayipler bunlar şimdi. Niye bunlar hüzün duyuyorlar? Baklar ki Mekke'ye fet olundu. Mekke, Mekke halk İslam'a artık geliyorlar böyle toplu toplu İslam'a geliyorlar halk bence. dediler ki işte Medine halkı kendi kendine e burası eller peygamberimizin doğu büyüdüğü yer peygamber burada İslam yaydı. şimdi burası fetholundu burası şimdi İslamlaştığına göre artık Resulullah burada kalır Medine gelmez Resulullah'a peygamber a alışan kişiler ondan kopuk yaşayamazlar mutela'dır. Öyle bir şey böyle bu. Yani evet. o, öyle ki maneviyat hatta bir insan bir insan gerçi bir evliya bulsa da kişi onun yanında böyle bir, bir, aidiyet biraz kalsa yanında yanlarda kişi kişi ondan şöyle koptu anda kendini zulmatta korkuş e, şey kabus ökesi kişi görerek evet. geleceği. Batı insan medeniler Eyvah dediler. Resulullah şimdiden dönmez dediler. Buraya yerleşişinde şimdi o böyle. Toplamak kendi aralarında diğerleri seviniyorlar, Allah şükür diyorlar, şükür namazı kılıyorlar. Ensar kendi aralarında öyle gayet hüzünlü, mahzun mazlum duruyorlar. Zebrahüs'ün veli peygamberimize Allah tarafından. Ya Allah Ensar çok hüzünlü. Durun böyle böyle. Gid onlara teselli et. Hem Peygamber geldi yanlarına selam verdi, hemen buyuruyor Asiye onu halikin selam ialla. Peygamber baktı hüzünler. Dedi ki ne hüzünsin bu şekilde? Bence duratladılar. Peygamber dedi ki bana cevap geldi. ...duruma bana haber verdi. Ben burada kalacağım diye korkuyormuşsunuz korkmayın korkmayın. Ben hicretim buradan. Artık benim hayatım da ölümüm de yani kabim de medine olacak. Ben size beraber döneceğim. Hüzum duymayınız. O ne kadar varsa ensar, her biri orada başları ağlamaya, ama sesli hüngür ağlamaya. Sevinçlerden verecek. O kadar sevindikten ensar, o kadar sevindiler ki, tan beraber olacaklar peygamberler. O kadar sevindiler. Mekke mükerremenin fetheden sonra muhteremler Huneyn Tayyip taraflarına fete gidildi 10.000 kişi Mekke'ye gelmişlerdi 2.000 kişi Mekke'den katıldı bunlara bakınız gönüllü 12.000 kişi oldu bunlara böylece ondan sonra fethiden sonra tabi tekrar Medya İmleber'e dönüldü bakın Allah hikmetine bakın şimdi ben çok böyle tuhafıma gitti bu selamlar böylece. Hazreti İkrim'e şans ediyorum bakınız. Ebu Cenni oldu İkrim'e. Mekke'nin fethi gününe kadar hatta Mekke'nin fethi anında asker toplayıp savaşa çıktı böylece. Peygamberimizin sahabelerin en büyük düşmanı Allah peygamber düşmanı İkrim'e bakınız. İman Tehşim Hekim-i iman etti, peygamberimizin nurundan bir fiiz aldı peygamberimizden böyle. Bak ki o peygamberde, öyle bir fiiz ondan saçılıyor ki, ağır şey, yeter, öyle fiiz geliyor böyle. Hüküme hiç arımadı peygamberimizin yanından böylece. Hiç yanına ayrılmadı böylece. Hep devamlı yanında, hep devamlı yanında, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gitmeye karar kara verince Sürekli kendini yokladı duramayacak Mekke'de. Mekke duramayacak Mekke'de. Bahat diyor ki peygambersiz duramayacak muhtememde. Dedi ki hanımına hazırlığını yap Medine'ye gidelim işte. Ben peygamber duramayacağım orada muhtememde. O da oraya gitti. Bir de Hatta ikrime o sahilden Hanırallâ Peygamberimizi imanetme gelirken daha yolda gelirken sahabeler bazıları görmüş ikrimeyi görmüşler imanetme gelirken diyorlar ki yarışıyor Allah ikrime geliyor yarışıyor Allah ikrime geliyor yarışıyor Allah Peygamberimize imanetme gelirken Peygamberin şöyle bir tebessüm buyur Peygamber tebessüm dedi tebessüm Hafif gülümseme muhteremler. Üç türlü gülme vardır Arapçalarda şimdi. Tebessüm, duyuk, Kaka denir böylece. Tebessüm, hafif bir gülümseme. Dıyık, insan hafif güler de ses çıkar ancak kendi duyar bunu. Kaka hem kendi hem yanındaki, yanındaki duyarlarda diyecek. Bu hükümleri var tabi ama, hükümlere var. Mesela örnek diyeyim, bir vereyim şimdi. Bir insan namaz kılarken tebessüm etse, namaza kişi ne bir şey konuşuluyor böylece. Şöyle bir şey konuşuyor, bir şey konuşuyorlar. E, hafif bir gülümseme geldi, hafif tebessüm etti. Yani ağzı hafif bir şey bir tebessüm etti ama sesmez yok. Namazı bozulmamışlarında. Hiçbir tane gelmez böylece. Ama eğer ikincisi dık olsa, yani gülse ve bu gülmede bir ses çıksa, bu sesi yanındakiler duymasa ama kendilerini duyuyor namazı bozuluyor mesela bakınız namazı bozuluyor eğer kişi namazı iken ile gülse yani sesi gülse yandaki duyarsa o zaman hem namazı hem otuz bozuyor yani gülmenin çok böyle şeyleri var böyle kuralları var şimdi İhrime Hazretleri yanında hanımı ümmü hakim peygamın imanına gelirlerken Baktı sahabeler, yarısı ikrime geliyor. İslâm'a çok zarar verdi. Peygamberimiz de gülümsiz anında. Bir gün az evvel gördüm, mana aleminde. Onu man aleminde gördüm. Sahabeden filanla beraber kol kola cehennete giriyorlardı. Bak, ne kurduklarında. Filanla beraber, unuttum o sahabenin ismini şimdi, onu az evvel peygamberin manada gördüm. Mana aleminde gördüm onu. Az gördüm. Filan sahabemle beraber ikisi korktuk tutulmuş cennete giriyorlardı. Neden? Onu ve öldürmüş. Bak bak. Onun şehidinde o sebebi olmuş Umut Benize. O şehidinde o sebebi olmuş. Allah'ın hikmeti muhteremden. Tabi Hazreti iklimi muhteremler Müslüman oldu ama ne peygamberimize? Ya Allah ben küfre çalıştım dedi. Şirke orijime çalıştım ya Resulallah. Onlar için bu kadar kan döktüm. Ne olur ya Resulallah kalan zamanı İslam harcayayım. İslam'a vereyim dedi. Ve kendi gerçekten böyle son nefesine kadar hep İslam'a çalışır böyle. Hep İslam'a çalışır kendisi. Bir de vahşi vardır. Vahşi. O da önemli bir nokta. İslam'da çünkü Haz Hamza'yı şöyle gaddar edeyim şehit eden kişi benişe. Gaddar cediyor. Neden? Çünkü Haz Hamza tank gibi böyle, tuttuğunu koparan böyle, silah kullanan kişiydi. Bu başta köleydi. Köleydi. Hazreti Hamza bedir savaşında bir de öldürmüştü. O bedir müşlük öldürmüştü. Bir de oğlunu öldürmüştü. O hudbenin çocukları dediler ki kölelerine dediler hanginiz Hamza öldürürseniz hür serbestsin dediler Dediler işte bu vahşi isimdeki köle Habeşi kendisi sırf kölelerden kurtulmak, hür olmak için Hamza öldürmek karar verdi. Şöyle karşıdan baktı kılıçla karşısına gitmeye yüreği varmadı korktu. Ama köyten kurtulmasının tek çanı öldürmesi. Ne yapacak bu sefer? Haberlerin bir sürü varmış, harbe ederlermiş belki. İki tarafı bir anşer, uzun anşer, bunu hatalamış karşıdan beriçe. Bu işte bunlar çok usaymışlar. Bu anşerini alıyor, böyle saklanıyor. Kayan dibine muhteyne oraya sak, buraya saklanıyor. Hep hamza hasanca gözetiyor beriçe. Ya bak hasanca arkasına dönükken. Ayakadan hançerini böyle böyle biri hamçerini vurdu, Hansa yere düştü böyle Yalnız hançerini orada. Hemen hançerini aldı, hançerini başlattığını böyle açtı, karnını açtı, yardı. Tabi, gitti, külüyüten hır oldu, kurtuldu. Hatta Hint, Hebisü'nün hanımı, onun da babası, babası oluyordu, o da çıkardı boynundaki bütün mücevbelerini, o da savaşa gelmişti, vahşiye verdi. O kadar o da sevindi ama bak şimdi muhtemelen başı köleten kurtuldu balı da oldu böyle yani çok mal var kendisine mücevhümet hepsini verdi balı oldu, köleten kurtuldu Mekke'ye gitti ama dünya kendisinden dar gelme başladı şimdi böyle. nereye gitse eski köyünü arıyor keşke hamza öldürmeseydi. Keşke kılıklık devam devam etseydi. Onu arıyor. diye İslam dar dar dar geldi. Meclifet ne? Uzaklara karşı gelmedi. Ama İslam o modun huzuru bulamıyor. Yani bütün duygularında tek İslam onu çekiyor üstüne Müslüman olacak. Artık en sonunda daynamadı. Medine'ye geldi. Fetihten sonra Medine'ye geldi. Haber gönderdi. Acaba Rüşşalabine kabul eder mi? Ben Müslüman olacağım. Yeter ki beni kabul etsin. Müslüman olayım. Dilerse beni orada kessiniz beni. Yalnız Müslüman olmadan yapamayacağım. Geldi. Peygamberimizin huzuruna medine münevlerde elhamdülillah. Kiremeşlerine getirdi. Müslüman oldu. Müslüman oldu. Tabi o, peygamberin huzurunda. Yani anlatamayız tabi muhtemelen içi. Ondan yaşadığı manevi has, onun yaşadığı ruhsal zevk, o manevi onu biz anlamayız, anlatamayız anlam böyle şey. Çünkü bir evliya bile, bakınız, bir evliya bile milyonlarca yıl Allah'ı zikirse sahabe makamına erişemiyor böyle şey. Yani o on sahabeler böyle Tabi şey. Tabii başlı o anda, sahabe ol o da böyle. O da sahabe oldu. Peygamber'in huzurunda, Kimseye getirdi, Artık bütün duyulan işleri insan Gönlü, rahatlığı, huzur hepsini buldu. Bir de o anda işine peygamberimizin aşkı ona fazla verildi o anda. Malihi olay Bir baktı peygamberimize hayatta hatta kainata tek sevdiği peygamberimizin o anda. Hazır vahşenin o kadar aşkını peygamberimize ver. Yanıyor peygamberimiz için Ama İmtihan işte bu ya, imtihan bu ya. Peygamber diyor ki, Peygamber Vahşi benim gözüme görünme Medine'de, peygamber. De. Benim gözüme görünme. Seni görünce, aklıma amca Hamza geliyor, Peygamber buyurdu. Benim gözüme görünme, Şey i̇şte kendini kıyıda otur bakalım bu şekilde. Şimdi Hazreti Vahşi, Peygamberimizin önüne gelemiyor, mescidde, ön taraflara gelemiyor. Fakat, uykuyamıyor artık geceleri de böyle şey. Işte. Uykuyamıyor, Acaba Resulullah gece kalkar mı? Dışarı çıkar mı? Böyle duvar arkasına gizleniyor, ev arkasına gizleniyor, mescidde direk arkasına gizleniyor. Hep böyle amacı böyle Peygamber görsün böyle şey. Peygamber görünce ancak aşkı ateşi biraz sakinliyor böyle. peygamberden bir an koptu mu ateş aşkı bir gün çıldıracak. Böyle peygamberimize peygam çağırdı bir gün. buyurdu kanı ya vahşi sen dedi Yemen tarafına git dedi, yemame var oraya git, oraya sen yerleş niye tabi soramadı niye soramadı peki arası Allah böyle peygamber böyle bir baktı içi böyle yandı, yandı kalbi yandı, gözleri yaşı aldı oraya gitti peki niye açıp peygamberimiz bu tanesi anlaşıldı muhteremler. Peygamberimizin son günlerinde orada bir sahtekar çıktı. Müsevlimetül Kezzap yalancı Peygamber adında biri çıktı. Haşa, peygambe davasından buluştu, bulundu. Peygamber vefattan sonra işi azıttı. Bayağı bir şey tablamış. tabım sapık etten tablamış. Müslümanlar savaştı böylece. Büyük bir savaş oldu. O zaman ne yaptı vahşi vahşi? Ne yaptı vahşi? Dedi ki ben dedi müşrik iken dedim en hali bir insanı öldürmüştüm bu an şirinle. Onu saklıyorum bu şekilde. Şimdi dedi bunları dedi bu müslümanı keza bir öldüreyim de onun işareti günahıma kefal olsun baktım muhtemelenler. Savaşın en kritik bir anında böyle aynı hamzı yaptığı o usulle o müslümanı keza yalanıp peygamberle gizli özleye gizli gizli böyle derken tam o atış mezağına girdi, Hanşan'ı attı. Onu da öldürdü. Vurdu. Onu da öldürdü. Elhamdülillah muhteremler o temsilmiş oldu. Şimdi inşallah Mevlam izin verse muhteremler hafta inşallah peygamber tabi artık dünyadan göçüşü nasıl oluşan muhteremler. Tabi sahabeler içinde bu bir şok olduğu muhterem balecik. sahabeler için bahsediyor yani peygamberi duramayan sahabeler. peygamberi girmeden yaşayamayan sahabeler tabi onun peynen giden geçişi ona şok oldu. İnşallah biz de onların şiirini yaşarız biraz böyle inşallah inşallah. Dile yeter Fatiha.